Felsefe Gevezelikleri 20 Yıl Sonra Tekrar Hazırlayan Meysulanlar, Oruç Araoba ve Ferhat Taylan. Efendim iyi günler. Ee... İşte önce yani geçen hafta için özür dilerim hem çekirgeden hem sizden yolda kaldım efendim o yüzden ulaşamadım programa civarda bir yani telefon da yoktu o yüzden arayıp haber veremedim. Herkesin krizi kendine sizin de ulaşım krizi. Sizin de ulaşım krizi oldu. Çekirge ne yaptı sen? Geçen hafta Geçen da hafta, geçen hafta e, kendi başıma gevşetik etmemek için bir takım e, Fransız müzikleri çaldım. Niyet e, etmedim çünkü e, şeyden bu işte sırayla giderken sanatlarından bahsetmiyorum, bilim ve sanat özgürlüğünden bahsedecektim. Hı. O konuda da sıkıcı olurdu yani çıkıp şimdi benim tek başıma konuşmam inşallah bugün konuşuruz beraber. Peki. Şimdi aslında geçen hafta bulmuştum bir iki tane iki tane haber var. Bir tanesi efendim, bu şey Hasan Birol Dalak adında bir yurttaşımız, yurttaşlıktan istifa etmiş, Türkiye Büyük Millet Meclisine bir dilekçe vermiş, diyor ki tüm ekonomi ve matematik bilimlerini inkar ederek enflasyonla mücadelede başarılı olduğunu. Ve vatandaşını yani beni enflasyonu ezdirmeyeceğini iddia ederek istifa etmemekte Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne artık güvenim kalmadı. Artık güvenim kalmadı. Devletine karşı yurttaşlık görevini eksik, eksiksiz yapmaya çalışan bir Türk vatandaşı olarak 11.1.1965 tarihinden beri sürdürmekte olduğum <gülüyor> yurttaşlık görevinden devletin bana karşı bir Hükümlülüklerini yerine getirmemek de direnmesinden dolayı istifa etmek istiyorum demiş. Çok ilginç. Genelde tersini görmeye alışık olduğumuz bir durum ama. Evet. E, şimdi kendisi istifa etmiş. Nasıl bir işlem yapacaklar acaba? Ben onu merak ediyorum. Bir şey gerisi çıkmadı. Bilmiyorum evet ilginçmiş. Bir de hesap yapmış. Yani. Muhasebeciymiş. 200 milyon lira olan ücret geçinmeye çalışıyormuş 1999 yılında 300 Amerikan dolarına eşit olan e, maaşı 2001 yılının Nisan ayında 175 ABD dolarına eşitlendiğinden evet diye de bir şey yapmış yani işte e, o, her yerde yazılıyor zaten yoksulluk sınırı 650 milyonken e, 200 milyonla geçinmek hakikaten nasıl olur diye işte evet. olmadığına göre evet ben emekliyim biliyor musun üniversite Hayır. sosyal sigortalı <gülüyor> üniversitede 12 yıl 12 yıl falan kaç para geçiyor elimde biliyor musun 120 milyon geçiyor elimde emekli maaşı. Ye, ye bitmiyor. Bitmez. Şimdi ya çekirge ben şimdi bir şeye dikkat ettim. En yani Barış sen dedin. Şimdi şey, Kemal Devriş. Hı? Hı. Derviş değil. Derviş. Derviş. Şimdi çıktı okudu işte programı değil mi? Yanında Hı. da takım işte başka yani birileri var. Kaç evet. kişi? Sekiz kişi miydiler? O şimdi bir, bir program okudu değil mi? Ne programıydı o? Tam güzel de bir adı var aslında. Türkiye'nin yeni ekonomik yapılanma programı gibi bir ismi var programı. Yeniden yapılanıyor Türkiye. Evet. Bir devlet bakanı. Evet. Ondan sonra koalisyon ortakları çıktılar. ortaklaşa. Bu programı desteklediklerini söylediler. <gülüyor> şimdi ben anlamadım ya orada. Bu şimdi kimin programı? <gülüyor> ya yani hükümet kim? Kemal Derviş'te de bir üyesi değil mi hükümetin aslında? Evet yani hükümetin evet. programı desteklemesi ne de ne anlama geliyor Barış'cığım? Sen bir şey anladın mı bu işte? O tarafsız. Barış anlamadığını <gülüyor> ifade eden el hareketlerinde bulunuyor. Sizin siz diliniz sürçünce daha doğrusu emin olamadınız Derviş miydi diye. Geçen gün televizyonda İsa Kalıton'u zannediyorum. Kemal Mesih dedi. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte, <gülüyor> suçmesi sonra farkına vardı aslında bunu ve o kadar da kötü bir şey olmadığını düşündü Kemal Mesih demeni ve öyle devam et Kemal Mesihti evet yani bu işte yurt yurttaşımızın söylediği gibi Hasan bir ordalak yani hükümet istifa etmeyince o üstadı şimdi hükümete <gülüyor> destekliyor peki neyse. İkinci haberimize geçiyoruz efendim. Biz böyle haber bülteninden sonra bir şey haber vermeye devam ediyoruz. <gülüyor> Şimdi ABD'de 16 Mayıs'ta idam edilecek olan Oklahoma City bombacısı Timothy McVeigh'ın idamının internetten yayınlanıp yayınlanmaması konusunda büyük bir tartışma başladı diyor haber. Anadolu Ajansı'na bir Şimdi kim yayınlayacakmış? Aralarında MSNBC'nin de bulunduğu çeşitli internet siteleri Hı. idam yayınlansı mı anketleri düzenliyormuş. MSNBC'nin anketine göre halkın %56'sı idam internetten yayınlansın derken %44'ü soruya hayır cevabı verdi. McVay'in idamının haber mi yoksa eğlence mi olduğu tartışması da sürüyor. Evet ki karşı çıkanlar McWake'ın idamını internete taşımak isteyen kuruluşların kızlar yatakhanesine kamera koyarak izleyicileri röntgenciliğe teşvik eden kuruluşlar olduğunu öne sürerek. Hmm. Hay <gülüyor> devam etmeyeceğim. <gülüyor> İlginç bir 1. şey. 1.95 dolar karşılığında izlenebilecekmiş. Hmm. Yani mahkeme'nin şimdi karar vermesi bekliyor Özel kuruluşlar şey. demeler yani. kredi kartı ile yapabiliyor. üzerinden, güvenli ortamda. Peki evet. şey acaba e, bu kuruluşlar yayınlamak isteyen kuruluşlar devlete başvurup ya da oradaki işte şey valiliğine neydi? Oklahoma Okuluma site. Okuluma nereye bağlıysa onun valiliğine e, başvurup herhalde biz bunu yayınlamak istiyoruz. E, bu odanın içine işte o infazın yapılacağı yere Hı. kamera koyacağız falan diyecekler herhalde. Herhalde. Ötekiler de Allah Allah falan izin verecekler belki de. Entertainment Network Hı. TV kanalı mahkemeye başvurmuş. Biraz gladyatörler meselesine benzemiyor mu? Halkın idamda hazır bulunmak istemesinin anayasal bir hak olduğunu iddia ha. etmiş. Evet. Şeyde Eldersinin Texas... idamını. İzlemeye senin anayasal hakkın var. Değil mi? Yok mu? Varmış demek ki. Hı. Ben bilmiyordum. Evet. Şeyde olsaydı, Teksas'ta olsaydı belki daha orijinal çözümler bulurlardı. Böyle bir çiftlikte mesela biz onlarla böyle savaştırırken onu yayınlamak falan gibi George Bush'un memleketinde George Bush'un Jr.'ın memleketinde belki daha böyle şey eğlendirici ve hoş bir şey yaparlardı nasıl idam edileceğini yazmamış henüz. Yani elektrik sandalyesi mi, iğne mi? Hı. O belli değil. Seviyor Amerikalılar bu işi yani. Aslında. Evet. Naklen idam. Canlı idam. Hı. Canlı idam. Bak güzel bir laf. Naklen değil de canlı idam. Evet. Peki. Şimdi gelelim. Gel bakalım. Sen de aynı şeyi... Evet. şey yapmışım. Efendim böyle iç karartıcı haber <gülüyor> ne yapalım? Bir müzik mi çalalım? Bir müzik çalalım. Bir oldu. müzik çalalım efendim. Daha da iç karartıcı şeylere geçeceğiz çünkü. Şimdi bizim biliyorsunuz kampanyamız ve azimle ve inatla sürdürüyoruz Fransızlara karşı. Fransız müzikleri çalarak. Evet. Alain Suçon'un bir şarkısını Full Sentimental adlı şarkısını Sorancy yorumluyor. Evet efendim ben böyle şu manlar şu betler falan çalıyordum. Bu bizim tabii yani çekirge. Yeni kuşak. Nedir lan bu? Bu işte Solansi diye bir grup. Ben de yani yeni tanıdım. Solidarity Anfansida'nın kısaltılmışı Solancy. AIDS'e karşı bir dayanışma. Aralarında Alain Suçol'un da bulunduğu Fransız sanatçılar buna destek vermişler. Hı böyle bir gruptan dinledik. Peki. Fransız ne yapalım? Evet. evet. Sen biraz bir şeyler söyle bakalım. Sen de düşünmüşsün. Ben de bir haber getirdim. Evet her ne kadar şimdi işte FETB meselesini konuşacağız birazcık. Her ne kadar Adalet Bakanımız daha önce söz mü kaldı dediyse de operasyon yapıldıktan sonra belki kalmıştır diye biz bir şeyler söylemeye çalışalım. Evet. benim yani en çok beni irkilten şey bu son olaylarda ölümler olurken biliyor musunuz bilmiyorum bakanlar kurulunda tartışılmış bu mesele dün fakat ilginç bir şekilde tartışılmış turizm bakanı Erkan Mumcu bu ölümler turizm açısından Türkiye'yi çok kötü etkiler demiş evet Hı. yorum yapmaya gerek var mı? Peki Adalet Bakanı bari hiç yani Turizme Kurtarsın Kurtarmak için Görüşse Mahkumlarla görüşme yapmamız Mümkün değil demiş ee, Türkiye Tabipler Birliği Ankara İstanbul İzmir Ve Kocaeli Tabip Odası Yetkilileri bir görüşme Yapmışlar Ve işte Genel Sekreter Tufan Kağan, görüşmeden öncesine göre şimdi umudum daha az demiş. Ee, bir üçlü protokol var. Üçlü protokoldaki hekimlik mesleğine aykırı düzenlemelerin iptali, zorla müdahale ve zorla besleme konusundaki yasa çalışmalarının durdurulmasını istediklerini söylemiş. Ee, bakan Türk de, <gülüyor> yani Bakan Türk değil, Bakan Türk. Ölümlerden üzüntü duyuyorum. Ancak mahkumlarla görüşme yapılması mümkün değil. Demiş. 13. Kişi ölmüş. Gürsel, Sedat Gürsel Akmaz. Şu anda 222'si ölüm orucu 569'u açlık krebi olmak üzere 791 tutuklu ve hükümlünün eylemi sürüyormuş. 153 kişi de hastanelere kaldırılmış. Evet yani 222 kişi e, ölüm tehlikesiyle karşı karşıyayken e, yani devlet teröre taviz vermez e, demek ne kadar e, turizme geliştirici bir çaba bilmiyorum. Evet bir de bakayım, bulabilecek miyim? Çok ilginç bir şey demiş. <gülüyor> Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Haluk, Haluk Topçuoğlu. Yani işte bir araya gelmişler. İçişleri Adalet ve Sağlık Bakanlıkları'nın müsteşarları ve e, işte organları iflas eden mahkumlara müdahale edilmesinin konuşulduğunu belirtmiş. O arada da... E, Tabip odalarını ölüm orucuna destek vermekle suçlamış. Şimdi efendim adını hatırlayamıyorum. Bir e, hekim dinleyicimiz bizi aramıştı. Şimdi yeniden ararsa memnun oluruz. Kendisinden belki bilgi alabiliriz. Bizim telefonumuz 296-23-89 Avrupa tarafı. Belki turizmciler de olabilir e, arayıp bu konuda fikirlerini nasıl etkilenince evet. ile ilgili fikirlerini söylerler. Şimdi bir de Adalet Bakanı'nın televizyonda bir açıklaması vardı. Yani hep söylediği bir şey bir daha söyledi. Kimsenin ölme hakkı yoktur ve yaşam hakkı kutsaldır e, diyor ısır, ısrarla. Yani kimse söylemez ve yaşam hakkı kutsal bir şey. Bu yaşam hakkının kutsallığı, bu kutsal vurgusunu 1789 İnsan Hakları Bildirisi'nden ee, de ondan bahsederken de konuşmuştuk. Ee, yani sihirli bir şey bu. Böyle kutsal bir şey. İçeriğine bakılmaksızın hiç kimsenin vazgeçemeyeceği, kendi iradesiyle de e, şey yapamayacağı, vazgeçemeyeceği, ona bir şeyler yaşatılıyor olsa bile vazgeçemeyeceği bir tırnak içinde hak evet. olarak sunuluyor ki yani, hep söylediğiniz şey bu konuyla ilgili içeriğine bakmak lazım. Yani yaşam evet ama hangi koşullarda yaşam diye. Evet bu 13. ölen Sedat Gürsel Akmaz'ın babası Ömer Akmaz öteki oğlu Hakan'la birlikte cenazeyi beklerken oğlum böyle ölmeyi kendi seçti demiş. Evet peki hadi bir tane daha bir şey çal bakalım Şu şey berbat şeylerden. Peki o barbetrelerden bir tane daha çalalım. Pascal Obispo ve Zazi söylüyorlar bu sefer. Evet efendim, zizmiydi mi mi neydi? Miydi, bir sohbet zazi. Bir dinleyicimiz işte aramış. Bir kaza sonucu birisinin ölmesi bir insan hakkı ihlali olabilir mi? İlginç bir soru sormuş. Ben önce anlamadım, sonradan aramızda konuştuk. Evet, çekirge bu, bir şey düşündüm Yani şey e, ikinci kuşak insan hakları e, 19. yüzyılda geliştirilen ve devlete e, sorumluluk yükleyen e, haklar kapsamında işte yani eğitim hakkı e, ne var onların arasında işte iktisadi sosyal kültürel haklar eğitim bilim sağlık vesaire hakları bağlamında düşünüldüğü zaman e, ve bir örnek gurgulayıp düşünürsek mesela kaza değil hastalık da vardı sorunun içinde dinleyicinin sorduğu soruda Hı. yani kendisi kendi iradesinin dışında hastalığa yakalanıp öldüğü zaman birisi bu insan hakkı, hakkı ihlali olur mu bir diyelim ki bir salgın var ise bir yerde ve devlet bunu engelleyemiyorsa Hı. o durumda bir insan hakkı ihlalinden belki söz edebiliriz. Evet. Benim aklıma başka bir şey geldi mesela işte Türkiye'nin karayollarında bilinen ee, yanlış yapılmış bir takım yerler var yani eğimi yanlış mesela virajın <gülüyor> bilmem ne falan e, or oralarda çok ya da bir e, yani tali yol işte bağlanıyor ondan sonra, yani göremiyorsun yani şey görüşü görüş açık değil mesela, yani orada kazaya uğrayıp da ölenlerin bir e, şeyler yakınları yani bal gibi karayollarını mahkemeye verebilirler. Tabi tabi tabi. Öncelikli değil mi? Yani biz Türkiye'de genellikle şeyi konuşuyoruz sürekli. Birinci kuşak hakları yani en temel yani evet. yaşam hakkı işte bu işler olurken tabi işkence görmesin kişi güvenliği hakkında falan bahsediyoruz ama şeye kadar işte eğitim mesela bilim hakkı diye bir şey var işte yani aslında onu konuşmak istiyordum bugün de mesela araştırma özgürlüğü deney yapma hakkı. Ee, bir insan hakkı mesela aslında ama tabi ya da oradan gelip çevre hakkına kadar ikinci ve üçüncü kuşak haklar var ama tabi en temel haklar henüz e, verilemediği veya çiğnendiği için e, evet. onları tasavvur edemiyoruz insan hakkı olarak henüz evet. Heh, şimdi bak yine aynı şeydi çok ilginç jandarma bir rapor hazırlamış şey, cezaevleriyle ilgili bir defa burada gördüm. Ee, şimdi ceza infaz mevzuatı ve infazda görevli kamu görevlilerini ilgilendiren 26 kanun tüzük ve 26 kanun tüzük ve yönetmelik Adalet Bakanlığınca da bugüne kadar çıkarılan 66.108 genelge varmış. Evet. Çok ilginç bir sonuç çıkarıyor jandarma. Kimse bu bölge komutanı tüm General Bekir Uğurlu imzasıyla Bu mevzuatın çokluğu bile cezaevi yönetiminin istenilen düzeye kavuşamadığını ve yüzyılın değer yargılarından yeterince nasiplenemediğinin en inandırıcı konu. Evet. Mantıklı bir su çıkarsanız. Evet. O arada... De, e, merkezi Paris'te olan Uluslararası İnsan Hakları Dernekleri Federasyonu'nun açıklamasında e, F tipinde ortak yaşam mekanlarının açılmadığı yalnızlaştıran mekanlar olduğu sürece AB normlarına yaklaştırma iddialarının inandırıcı olmayıca evet, dikkat çekilmiş yine iç işlerimize karışıyorlar yine işte bunlar hep insan hakları adına ne yapıyorlar bakın bizim önücülük, önücülük. üniter bizim F tipi üniter birliğimizi Hı -hı. evet bu konuda aslında giderek daha az şey tartışılabiliyor benim görebildiğim kadar yani şeyde kamusal anlamda tırnak içinde yani mesela işte ne oradaki durum nedir nasıl yerlerde tutulmaktılar ve şu anda ne istiyorlar çünkü görebildiğim kadarıyla bu sefer istekleri yani öyle MGK'nın kalkması falan değil geçen seferki gibi ee, işte mesela yani ortak yaşam alanları, evet. sağlık koşulları e, gibi şeyler isteniyor ve bu tartışmaların üstü kapatılıyor e, ve açık ya da değil bir sansür uygulanıyor ki e, üzücü bir durum evet o insanlar ölüyor değil mi? 222 kişi ölüm ölüyor Evet efendim. Görüyorsunuz çok fazla söyleyebileceğimiz bir şey yok. Hadi bir tane daha berbat bir şey çal bakalım. Tamam. Ondan sonra kalan zamanımızı da istiyorsanız şu ne kadar zamanımız kalıyor? Hep 20 dakika Bakış. kadar bir zamanımız kalacak. Evet, Orada da bir, bir başka insan hakkı olan bilim ve sanat özgürlüğü hakkında. Bu <gülüyor> tam, tam buldum. Bilim ve sanat özgürlüğü. Sırası gelmiyor bir, bir türlü gerçeğe peki. Ee, peki şimdi e, ekonomik krizin e, Fransa. Daki görünümü. E, i̇şsizliği yoğun yaşadıkları senelerde e, sanıyorum yazılmış bir şarkı. E, Paranın argosu olan Frick e, isimli bir şarkı. Nikola Röpak. Evet. On, onlara da kriz. ohos olsun. <gülüyor> evet efendim. Fransız krizini dinledik. Bu şimdi ne tür müzik oluyor Çekirge? Ee, Disco mu? Ya bilmiyorum. Yani şimdi yanlış bir şey söylemeyeyim. Barış ne oluyor? Tamam bir tanım getiremedim ben de. Ama e, şeyi söyleyelim en azından e, ge, gelir kelimesi röbönü gelir demek işte Hı. gelirlerim gelmiyorlar. Gelmeyen gelirler <gülüyor> falan diye kelimeyle oynayarak derdini anlatıyordu Nikola Röbac. Peki. Evet. <gülüyor> evet buyur. Çok. bilim ve sanat özgürlüğü bilim ve sanat özgürlüğü şimdi bu işte deminki soruyla da bağlantılı bir şey yani insan haklarının devletin de yükümlülüğü olan alanları var yani vatandaşlarına sağlaması gereken onların hakları olduğu için sağlaması gereken bazı şeyler eğitim gibi araştırma bilim imkan, imkanlarını sağlamak gibi mesela Şimdi dört maddeyle bu araştırma ve bilim konusunda sayılmış haklar. Bilim özgürlüğü ve bilme hakkı var mesela. Araştırma özgürlüğü ya da deney yapma hakkı var. Araştırma için zorunlu araçlara ve ortama sahip olma hakkı var mesela. Bilimsel üretme özgürlüğü, bilgilendirme ve yayın hakkı da bunlarla düzenlenmiş. 19. yüzyıldan bugüne kadar. Alman Anayasası'nda mesela e, açıkça belirtilmiş sanat, bilim, araştırma ve öğrenim serbesttir denmiş. E, burada şimdi bir e, tartışma konusu e, bu şeyle ilgili genetikte yapılan e, araştırmalarla ilgili yani işte bu insan kopyalama e, meselesinde ilgili UNESCO 1997'de insan genomu araştırmalarına ilişkin bir deklarasyon yayınlamış ve demiş ki bilginin ilerlemesi için Zorunda olan araştırma özgürlüğü düşünce özgürlüğünden kaynaklanır. Ee, yani şey sorusu, sınırlanabilir mi araştırma özgürlüğü? İşte e, insan kopyalamak mesela doğru bir şey midir? Etik bir şey, etik açıdan tartışılır bir şey midir? İzin verilebilir mi? Ee, i̇şte en klasik tartışma biliyorsunuz işte şey mi yani ben bomba üretimi konularında falan yapılır yani bunlar da bilimsel araştırma ama yapılması gerekiyor mu diye. ...bu tip tartışmalar yaşanıyor. Zehirli gaz araştırması mısır? Evet. Hı? UNESCO demiş ki... ...bu düşünce özgürlüğünden kaynaklanıyor demiş. Şimdi orada tabii şeyi ayırt etmek lazım. Yani bir şeyi yapmak... ...için araştırmakla... ...anlamak için araştırmak. Evet. Değil mi? Şimdi cloning de yani bir şey yapılıyor değil mi? Yani işte alıyorlar kromozomları bir şeyler bir şeyler. Bir canlı yapıyorlar. Şimdi bu başka bir şey. Ee, yani genlerin incelenerek işte sınıflandırılması ve bilmem işte haritalarının çıkarılması bilmem nesi o başka bir şey. Değil mi? Yani etik bilgide söz konusu olmuyor. Yapmada söz konusu. Evet. Yani bil, bilgi bilgi sınırsız galib yani yani en ucunda ne bileyim ben yani şimdi hidrojen bombası'nın yani hidrojen bombasını olanaklı kılan kuramsal çalışmayı işte biliyorsun Einstein yapmıştır sonra evet. onun o çalışmasına göre de imal ediliyor yani yıllarca uğraşıyor ihmal etmesinler diye. Yani kendi bulduğu şeyi. Yani işte yani çekirdeğin bölünmesiyle ortaya müthiş bir enerjinin çıkacağı yani Hı -hı. buluyor. Burada bir de şayet araştırması var elindeki makalede. Yani bu araştırmaların yayınlanması da yani insanların yapılan bilimsel araştırmalardan bilgi sahibi olması olma hakları da var. Onda da işte bir takım sınırlamalardan bahsediliyor işte mesela kimyasal silahlarla ilgili araştırmalar yani güvenlik nedeniyle yayınlanamıyor. İlginç bir şey mesela intihar tekniklerine ilişkin araştırmalar da yayınlanamıyor Yani bunlarla ilgili yasal düzenlemeler de yapılmış. Hı. İntihar teknikleriyle ilgili araştırma yapıldığını da bilmiyordum ben ayrıca. Ben de ilk defa duyuyorum. Yani teknik mi lazım intihar etmek için? Yani e, tabii şey olabilir, ne bileyim tarih boyunca e, ne tür intihar şeyleri geliştirilmiş, teknikleri geliştirilmiş diye bir araştırma da olabilir pekala hala hmm. Ama yani şey e, mesela Yunanistan Anayasası'nda da e, devlete bu yükümlülük veriliyor. Bilimin gelişmesi ve ilerlemesi bir devlet yükümlülüğüdür. Ve devlet e, engellememek bir yana yani gerekli araç gereçleri hmm. ve imkanları sağlamalıdır diye e, belirtilmiş e, bir başka şey tabi e, aslında yani hukuk e, hukukun tam kaplamadığı bir alan olarak burada belirtiliyor e, bilimin üretildiği yerlerde yani üniversitelerde ya da benzeri kurumlarda e, bilimsel olan da olmayanın ayrılması e, ve bunun üzerinden e, üretilmesi bazı e, ülkelerin hukuk sistemlerinde zaten bilimsel olanın belirlenmesi e, üniversitelere ve bilim adamlarına doğrudan e, bırakılıyormuş yani e başka kim biliyor evet biliyor, tabii, bilecek, tabii tabii tabii tabii e, yani orada da işte tabii hukukun dışında bir tartışma var yani e, herkesin de o kadar bilim yapma hakkı yok yani evet siz bir eski üniversite üyesi olarak Eee şeyim şikayetçi oldunuz mu mesela yani bazı çalışmaların bilimsel sayılmaması gibi şeylerden? Yok canım, yani şey yaptılar yanınızca. Sabah 9 akşam 5 mesaisi, imza zorunlu getirdiler. Bürokresin. Şimdi şey Sokrates Niye idam ediliyor biliyor musun? Hatırlıyor musun? Okuduğum işte şey. Gen gençleri kötü yola sevk ettiği. O üçüncüsü. Tanrılara inanmayıp kötü yola sevk ettiği. Başka ne vardı? Devletin tanıdığı tanrılardan evet. başka tanrılara ha, doğru, tapınak. Doğru. İyi kötü, kötüyü iyi göstermek. Hı. ve Dolayısıyla da işte gençlerin kafalarını bozmak. Yani bilgi yüzünden Evet. idam ediliyor Sokrates. Şimdi yani devlet hangisi olursa olsun nerede olursa olsun. Bilgiden hoşlanmaz aslında. Genelde bilgiden mi yoksa bir tür bilgiden mi? Hayır bilgiden. Hı. Yani kimde unuttum bir Cumhuriyet'in başlarında bir Milli Eğitim Bakanı varmış. Şu okullar olmasa marifin ne güzel idare ederdim demiş. <gülüyor> güzel bir yaklaş. Yani Espri olarak mı söylemiş, ciddi <gülüyor> mi söylemiş bilmiyorum. Unuttum adını şimdi. Bununla ilgili söylediğiniz zaman hemen aklıma geldi. Mesela Şimdi Türkiye'de de 82 Anayasası'nda bilim özgürlüğü tanınmış herkese. Hatta onun maddesini de şimdi ben buradan bulup okuyayım. Fakat şu da eklenmiş tabii. Devletin varlığı ve bağımsızlığı ve milletin ve ülkenin bütünlüğü aleyhinde faaliyette bulunma serbestliği vermemektedir. Bilim özgürlüğü vermiş ve anayasada e, mesela şey deniyor e, bu bilimsel araştırmaları yayma hakkı anayasanın birinci, ikinci ve üçüncü maddeleri hükümlerinin değiştirilmesini sağlamak amacıyla kullanılamaz. Deniyor ayrıca. E, burada da Makar'ın yazarı haklı e, olarak da yani e, örneğin hukukçular tartışamayacaksa e, diyelim anayasanın Hı. ikinci maddesinin bu haliyle değil de 61 anayasasında olduğu gibi düzenlenmesini yani tartışamayacaksa kim tartışacak diye bir soru işareti de ciddi olarak duruyor. Evet. Yani bu her durumdaki ama. Bilim özgürlüğünüz de var, yayın hakkınız da var ama çok da yok aslında meselesi. İşte, geçen programlardan birisinde konuşmuştuk. Yani, yani devleti yönettikler, devleti yönetmek isteyenler diyelim. Bir olarak da yönetenler. Yani eninde sonunda işte bir takım kağıtlara bir şeyler yazıp bir yerlere gönderebiliyorsun değil mi? Evet. Yani müsteşar olduğun zaman bilmem ne olduğun zaman. Onların işte çok fazla konuşulmaması ve çok fazla düşünülmemesini istedikleri şeyler var. Her zaman oluyor. Evet, Kendi ayakta durmaları için gerekli. Mesela siz şeyi biliyor muydunuz? Ben bilmiyordum. Yabancı yayınların ülkeye girmesi ve dağıtımı kanunla düzenleniyormuş ve bakanlar kurulu kararı yani Hı. bakanlar kurulu bir mani görmediği zaman giremiyor bazı yayınlar mesela giremeyebiliyor. Hı. Evet mesela oftalmoloji ne o, of ne bir şey söyle söz yani sıkı bir bilim söyle. Eyvah tıp içinde falan mı falan. Gine neydi o gine senoloji şu neyseymiş o Şimdi Gnesianoloji Dergilerini Amerika'da İngiltere'de ve Fransa'da yayınlanan e, O dergiler ilk önce geliyor Bakanlar kuruluna Ondan sonra okuyorlar bakanlar Bakıyorlar acaba e, Türk milletinin Devletiyle neydi Bölün... Devleti, ve milletiyle Devletiyle, devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı bir şey var mı diye bakıyorlar. Pek yok diyorlar, tamam girebilir diyorlar. Bazen buluyorlardır ama herhalde. Olabilir. O oftalmoloji nedir? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Sen Hı -hı. biliyor musun Barış? Şimdi böyle bilinemez bir şeylere acaba izin verebilir miyiz? Yani şimdi... Çok anlamadık. Bir kişiye o şey yapar. Yollar. galiba işitme ile ilgili bir şey. Yani Öyle olsa. Bir kişiye olanır o zaman herhalde. Bakanlar Kurulu çok meşgul. Evet. Yani e, şey bilim öğrenilebilir bir şey ama Türkiye'de çıkan ve toplatılmamış olan eserlerle ve yabancı ülkelerde yayınlanan fakat Türkiye'ye sokulması bakanlar kurulunca mahsurlu görülmeyen kaynaklardan. Evet. Olduğu sürece bilim öğrendebiliriz. Zaten o da yeter yani. Çok ilginç ha. bir şey hatırlıyorum şimdi. <gülüyor> Şeyde, e, Yunanistan'daki Cunta döneminde Platon'un devleti yasaklanmış. Hı. Bizim 12 Eylül'den sonra da e, şey, Kenan Evren e, e, şeyi, hmm, neydi oranın adı? Antalya'da, Antalya'da tatil'e giderken Platon'un devletini alıp okumuş, Hı -hı. Dur, yani okuduğunu söylemişti. Ee, e, e, şey, zorunlu müzik ve jimnastik dersi koymayı ondan öğrenmiş. Hayal. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte yani bir ruhu geliştirecek bir şey lazım o müzik bedenini geliştirecek bir şey lazım. O aslında, da jimnastik. Jimnastik. Evet. Jimnaziyon <gülüyor> <gülüyor> biliyorsun şeyden gelir. Ee, Aristoteles'in kurduğu okulun adıdır aslında. Jimnaziyon. Gim, i̇şte Asos'ta orada bir tane bekçi varmış turistleri gezdirirken işte burası da Aristot Ariston'un jimnastikanesi vermiş. <gülüyor> Evet, bilim ve sanat. Niye niye yani önemli? Niye bilecek ki? <gülüyor> evet. Değil mi? Bir yaklaşım herhalde bu, budur. Bilme kardeşim yani. Çok evet. Ne yapacaksın bilim? <gülüyor> ne, nesine yarayacak bilim yani? Ne bilecek ki? Diye bir yaklaşım olabilir. Neyse ama tersten bakıldığı zaman da ee, belki bir gün mesela Türkiye'de insan hakları uygulanmıyor dendiği zaman hani çok uzak gelecekte bir günden bahsediyorum. Ee, o zaman işkence yerine mesela devlet bana bir e, araştırma mı yapmam için gerekli bilimsel olanakları sağlamıyor. O yüzden Türkiye'de insan hakları uygulanmıyor. Da denebilir mi bilmem. Belki sen görürsün ben benim benim görmem şüpheli belki barışta görür. Evet, peki. hadi bakalım. Ne, neydir? Ne kadar baktınız var? 7 dakika. Şimdi bir ninni çalacak. Ninni Efendim, çalacağız. Sünnet Sanat özgürlüğü işte kısmında pek bir şey söylemedik gerçi ama hadi artık o konuda da çok fazla gevezelik etmeyelim. Şey, çalalım evet. şimdi bu eee <gülüyor> ninni adlı şarkıya 70'li yıllarda tam şeyini bilmiyorum tarihini TRT'de yayın yasağı konmuş. Ve bu dava sonra Danıştay verilmiş. Ee, ve Danıştay da sonra bu kararı iptal etmiş. Yani e, Ninninin aslında yayınlanabileceğine karar vermiş. İşte o kararı okuyayım. Sonra da biz e, Barış'la beraber Açık Radyo arşivlerinde Ninni şarkısını bulduk. Ondan sonra da onu çalarak belki kapatırız programı. Ee, şöyle diyor Danıştay. Kitaplarda, dergilerde, gazetelerde, radyo ve televizyon yayınlarında Yergiye, eleştiriye, humora humor, humor <gülüyor> Bu şekilde Türkçe'de ilk defa gördüm etkilendim Humora, mizaha yer veren resim, yazı, şiir, müzik ve e, söyleşilere de gereksinim vardır Sosyal olgular, düşünceler, çizgilerle, nükte, şaka ve takılmalarla abartmalar ve tuhaflıklarla süslenerek kamuya yansıtılabilir Ninni şarkısında Hoşgörü sınırları içinde belli bir kişi veya kurumlar doğrudan doğruya hedef alınmadan bazı sosyal olgular, müzik ürünleri ve filmler belli bir üslupla abartılarak mizahi bir biçimde göz önüne serilmek istenmektedir. Denmiş ve kararı bozulmuş. Evet. İşte i̇ptal kararı bozulmuş. Evet. Danıştayımız... <gülüyor> yani çalışıyor. <gülüyor> Evet peki efendim biz size ninniyle ile elveda ıı, ıı, yapalım edelim. Ama siz uyumayın. Elveda değil yani. el, şey e, veda. veda. Elveda gelecek hafta belki. Peki gelecek hafta bitiyor mu? <gülüyor> son evet yayın hmm. son program olacak. Peki. Peki veda ediyoruz ama bu ninni sizi uyutmasın efendim. Görüşmek üzere. Felsefe gevezelikleri. Hakikaten. Hak, hukuk, hakikat vesaire. Usta geveze. Boruc araba. Çırak geveze. Ferhat dayılar. 20 yıl sonra tekrar.